Sana inanması güç, e, hatta biraz da rahatsız edici bir şey söyleyerek başlamak istiyorum bugün. Hı hı. Ne kadar sınırsız, yani ne kadar böyle muazzam bir hayal gücüne sahipsen, biyolojik olarak o kadar büyük bir dezavantajla karşı karşıya olabilirsin. Yok artık. Bu epey iddialı bir giriş oldu. Çoğu insan hani hayal gücünü bir lütuf olarak görür çünkü. Öyle, öyle ama bugünkü derinlemesine incelememiz de göreceğimiz üzere, eğer o muazzam hayalleri... Fiziksel gerçekliğe bağlayacak çok spesifik bir köprü yoksa... O hayaller bir yüke dönüşüyor. Aynen öyle. Zihnini zehirleyen bir yüke dönüşebiliyor. Düşünsene kafanda bir fikir beliriyor. Diyelim ki bu devasa bir göktelenin mimari eskizi. Hı hı. Başlangıçta sadece zihnin içindeki soyut, uçucu bir görüntü. Ağırlığı yok, kokusu yok, hiçbir şey yok. Sadece bir potansiyel. Evet, saf potansiyel. Ama aylar sonra sokağa çıkıyorsun ve o soyut fikrin binlerce tonluk çelik, beton ve cama dönüştüğünü görüyorsun. Dokunabiliyorsun o binaya. İnanılmaz bir geçiş gerçekten. Kesinlikle. Peki ama o soyut fikir tam olarak hangi mekanizmayla o katı nesnel gerçekliğe dönüştü? İşte insan deneyiminin en gizemli, en güçlü anı burası bence. Aynen. Ve bu sadece e, hani çok çalışmakla falan açıklanabilecek basit bir süreç değil. Arkasında muazzam bir evrensel, fizik ve biyoloji mühendisliği var. Çok doğru. İşte masamızdaki kaynak tam da bu mühendisliği deşifre ediyor. O kadar etkileyici ki teolojiyi, modern nörobiolojiyi ve sosyolojiyi alıp resmen tek bir mantık potasında eritiyor. Hepsini birbirine bağlıyor, evet. Meraklı dinleyicimiz. Eğer sen de neden aklımdaki o harika fikirler yıllardır sadece birer hayal olarak kalıyorsan bugün bu sorunun biyolojik ve felsefi cevabını bulacağız. Çok da keyifli bir yolculuk olacak bence. O halde en temelden başlayalım. Fikirler gerçeğe dönüşüyor diyoruz da e bu fikirler ilk etapta nereden geliyor? Sadece beynimizdeki nöronların rastgele ateşlenmesi mi? Yoksa işin içinde başka bir boyut mu var? Ha işte bu sorunun cevabı için o klasik İslam teozofisine ve işlaki felsefeye bakmamız gerekiyor kaynağımıza göre. Ne diyorlar peki orada? Orada çok temel bir kavramla karşılaşıyoruz. Alemi misal yani formların ve ingelerin dünyası. Bunu biraz daha somutlaştıralım istersen. Çünkü misal veya hayal dendiğinde dinleyicimizin aklına hemen böyle uydurma, gerçek dışı şeyler gelebilir. Zaten en büyük yanılgımız da bu, modern dünyada. Klasik düşüncede evren katmanlara ayrılıyor. Hı hı. Bir tarafta şahadet alemi var. Yani şu an içinde bulunduğumuz, işte o masaya dokunduğumuz, sesi duyduğumuz fiziksel maddi dünya. Bildiğimiz evren yani. Aynen. Diğer uçta ise tamamen soyut, maddesiz olan saf ruhlar alemi yani ceberut var. Tamam, iki zıt uç. Evet. İşte alemi misal bu ikisinin tam ortasında yer alıyor. Ancak buradaki en kritik detay şu. Bu ara boyut, senin benim zihnimizin uydurduğu kişisel bir fantazi dünyası değil. Değil mi? Asla. Tamamen nesnel, gerçek ve kendi kuralları olan devasa bir formlar kütüphanesi aslında. Bak bu kütüphane meselesi çok ilgimi çekti benim. O Fransız filozof Henry Corbin'in bu kavramı Batı dillerine çevirirken yaşadığı krizi okuyunca e, mesele çok daha netleşiyor aslında. Evet Corbin çok zorlanıyor orada. Corbyn bakıyor ki batı dillerindeki o imaginary kelimesi yani bizim hayali dediğimiz şey e, genellikle gerçek olmayan illüzyon masal anlamında kullanılıyor. Tabi yani hayali dediğimizde ciddiye alınmaması gereken bir şeyden bahsettiğimizi varsayıyoruz hep. Kafamızın içinde uydurduğumuz bir yalan adeta. Aynen öyle bir çocuk uydurması gibi. Ama süre verdiği gibi düşünürlerin bahsettiği alemi misal uydurma bir yer değil ki. Kesinlikle değil. Aksine fiziksel dünyaya henüz inmemiş bütün fikirlerin, bütün icatların, eserlerin asıl formlarının beklediği nesnel bir depo. Çok iyi ifade ettin. Bu yüzden Corbin imaginary demek yerine imaginal diye yepyeni bir kelime türetmek zorunda kalıyor. Gerçek ontolojik bir ağırlığı olan hayal dünyası. Süre verdiğinin o büyüleyici tabiriyle neresizlik ülkesi. Ya da metindeki adıyla askıdaki görüntüler. Askıdaki görüntüler, evet. Yani nesneleşmeyi bekleyen potansiyeller. Tabii burada dinleyicimiz bunun sadece böyle eski mistik bir doğu öğretisi falan olduğunu düşünebilir. Çok normal öyle düşünmesi. Ama modern felsefenin o en büyük isimlerinden Karl Popper'ın 3 dünya kuramına baktığımızda bu antik bilginin günümüzdeki birebir yansımasını görüyoruz. Orası gerçekten çok zihin açıcıydı. Popper 3 farklı dünyadan bahsediyor. Biraz açar mısın bunu? Memnuniyetle. Popper'a göre dünya bir fiziksel evrendir. Yani kayalar, ağaçlar, beynimizin o fiziksel dokusu, arabalar falan. Gördüğümüz her şey... Evet. Dünya 2 ise senin tamamen öznel, kişisel zihin dünyan. Yani şu anki ruh halin falan mı? Aynen. Şu anki ruh halin, korkuların, sevinçlerin hepsi dünya 2'de. Bir de dünya 3 var. Geldik en can alıcı yere. Evet. Dünya 3, nesnel bilgilerin, teorilerin, senfonilerin... O matematik denklemlerinin dünyasıdır. Dur bir dakika. Yani Beethoven'ın 9. senfonisi dünya 3'te mi yaşıyor? Tam olarak öyle. Dünyadaki bütün o basılı nota kağıtlarını yaksan, bütün ses kayıtlarını yok etsen bile 9. senfoninin o matematiksel ve işitsel formu dünya 3'te var olmaya devam eder. İnanılmaz bir düşünce bu. Çünkü nesneldir ve oradadır. Sadece fiziksel dünyadan yani dünya birden silinmiş olur. Birisi çıkıp o notaları tekrar keşfedene kadar orada bekler diyorsun yani. Aynen öyle beklemeye devam eder. Biliyor musun kaynağı okurken bunu günümüz teknolojisiyle nasıl bağdaştırabilirim diye düşündüm ve aklıma bir analoji geldi. Dinliyorum. Bu alemi misal veya Papır'ın dünya üçü dediğimiz yer aslında devasa bir bulut depolama sistemi. Hı hı, bir cloud yani. Evet bir cloud gibi hepimizin ortak bağlandığı evrensel bir AWS veya iCloud sunucusu düşün. Ve biz zihnimizle yani dünya 2 dediğimiz kendi şifremizle hı hı. E, o buluta bağlanıyoruz. Çok mantıklı. Oradan harika bir roman fikri veya e, ne bileyim bir algoritma buluyoruz. Sonra onu dünya 1'e yani fiziksel donanıma indirmeye download etmeye çalışıyoruz. Bu benzetme çalışır mı sence? Bu aslında kusursuz bir analoji bence. Sistemin çalışma mantığını harika özetliyor. Değil mi? Buluttaki veri nesneldir, herkes açıktır. Mesela Newton'da, Leibniz'de aynı kalkülüs verisini o buluttan hemen hemen aynı dönemde çekmiştir. Aa, evet birbirinden habersiz ikisi de aynı şeyi buluyor. Çünkü veri oradadır. Sen kendi zihninle ona erişirsin sadece. Ancak burada Popper'ın vurguladığı çok kritik, çok acımasız bir kural var. Nedir o? Zihnindeki o veriyi, o ilhamı fiziksel bir vasıtaya, yani bir koda, bir mürekkebe veya sese büründürmezsen... Yani indiremezsen. Evet, onu dünya bire başarılı bir şekilde indirmezsen, o fikir sende kalıcı olamaz... ...seninle birlikte toprağa girer ve yok olur. Vay canına. Fikrin evrende bir ağırlığı olabilmesi için... ...mutlaka fiziksel bir bedene girmesi gerekir. Tamam, buluttaki o harika mimari projeyi gördüm diyelim. Kafamın içinde her şey kusursuz. Hı hı. Ama o download butonuna nasıl basacağım? Çünkü biliyoruz ki sadece gözlerimi kapatıp... E ...ya bu binanın yapılmasını çok istiyorum... ...evren bana bu binayı ver demekle o bina inşa edilmiyor... Maalesef edilmiyor, evet. Bu geçiş, bu indirme işlemi tam olarak nasıl gerçekleşecek? Eğer ortada bir kural varsa, o kuralın adı ne? O kuralın adı kaynağımıza göre sünnetullah. Sünnetullah. Evrenin o değişmez işletim sistemi. Kur'an terminolojisinde Allah'ın evrene koyduğu fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar bütünüdür bu. Şimdi sünnetullah dendiğinde benim aklıma... ...genellikle o fen bilgisi derslerindeki kurallar geliyor hani. Fizik kuralları falan mı? Evet işte yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti falan. Hani elmayı bırakırsan yere düşer diyoruz ya bu bir sünnetullah. Doğru. Ama anladığım kadarıyla mesele sadece elmanın düşmesi değil burada. Kesinlikle değil. Sünnetullah kavramı sadece fiziği değil... İnsanı ve toplumu da kapsayan çok geniş bir nedensellik ağı aslında. Sosyolojiyi falan da kapsıyor yani. Tabii. Mesela sosyolojik sünnetullah diye bir şey var. i̇bn Haldun'un o meşhur mukaddime adlı eserini düşünelim. Hı hı, evet. i̇bn Haldun orada devletlerin ve medeniyetlerin çöküşünü açıklarken rastgele olaylardan veya öyle mistik ve dualardan falan bahsetmez. Neden bahseder? Katı bir sosyolojik nedensellikten bahseder. Eğer bir toplumda lüks tüketim artar, üretim düşer ve adalet mekanizması bozulursa o devlet yıkılır der. Formül gibi yani. Aynen öyle. Bu yer çekimi kadar kesin bir yasadır. Ekonominin, psikolojinin Toplum mühendisliğinin kendi içlerinde katı kuralları vardır. Yani buluttan o harika fikri çektikten sonra karşında yer çekimi, sürtünme kuvveti veya e, enflasyon gibi, kapı gibi sünnetullah kuralları duruyor. Ve fikrini bu kurallara uyarlaman gerekiyor. Bir de benim bu kurallara müdahale etme gücüm ne ki eğer fizik ve sosyoloji kuralları zaten her şeyi belirliyorsa ben o zaman e, sadece akıntıya kapılmış bir yaprak mıyım? İşte burası felsefi olarak o en çok tartışılan ve Maturidi kelamının o harika kavramıyla çözülen yer aslında. Neymiş o kavram? O kavramın adı kesp. Yani eylemi kazanmak. Kesp. Kazanmak derken böyle piyangoyu kazanmak gibi bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Hayır, hayır. Daha çok bir eylemin sorumluluğunu ve fiziksel yükünü üzerine almak gibi düşünebilirsin bunu. Hmm, anladım. İslam teolojisinde yaratma eylemi yani o binayı yoktan var etme güçü insana ait değildir. Biz yaratamayız. Yaratıcı yaratır. Evet, yaratma sadece yaratıcıya aittir ve vasıtasız gerçekleşir. Ancak, ancak yaratıcının o binayı senin için var etmesi için, senin o fiili kesbetmen, yani kendi iradenle sebeplere sarılman gerekir. Sebepler derken yine sünnetullahı, yani o betonun, çeliğin fiziksel kurallarını kastediyorsun herhalde. Aynen öyle. Esbab-ı zahirye, yani görünürdeki o fiziksel nedenler, Zihnindeki o tahayyülü bu dünyadaki nedensellik zincirine dahil etmektir Kesb. Hmm. Sen o, o fiziksel çabayı, o mühendisliği ortaya koymazsan, o esbaba sarılmazsan yaratılış gerçekleşmez. Dur bir dakika bu gerçekten tüyler ürpertili bir aydınlanma anı benim için şu an. Öyle mi? Evet eğer bunu doğru anladıysam bu bizi çok büyük bir yanılgıdan kurtarıyor yani kaderci bazı yaklaşımların o hani nasıl olsa her şey yazılmış biz sadece izliyoruz şeklindeki pasivliği tamamen çöküyor. Kesinlikle çöküyor. Eğer buluttan çektiğim o mimari projeyi ben sünnetullahın katı kurallarına dökmezsem çimentoyu suyla o doğru oranda karıştırmazsam statik hesaplarını yapmazsam e Allah o binayı benim için yaratmıyor o zaman. Yaratmıyor evet. Fiziksel dünyaya adım atmadan, o eyleme kesbetmeden ilahi bir onay alamıyorum resmen. Tam isabet. Evrenin tasarımı böyle pasif bir bekleyiş üzerine kurulu değil. Çok etkileyici. Evren senden o esbaba, o fiziksel kurallara ter dökerek sarılmanı talep ediyor. Hatta kaynak metnimiz bunu desteklemek için çok net, adeta sosyolojik bir formül veren bir ayete atıf yapıyor orada. Hangi ayet o? Errat suresi 11. ayet, diyor ki bir toplum kendi içlerindekini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. İçlerindekini değiştirmek, yani tahayyüllerini, zihinlerindeki o projeyi eyleme dökmek. Aynen öyle, eğer nefsinizdekini, o hayali, fiziksel ve toplumsal bir eyleme, bir kespe dönüştürmezseniz, Sünnetullah sizin için o değişimi asla yaratmaz. Değişimin butonu fiziksel dünyadaki o nedensellik zinciri o zaman. Kesinlikle öyle. Formül inanılmaz mantıklı. Buluttan veriyi çek, sünnetullahın kodlarına yani nedenselliğe uygun hale getir ve fiziksel dünyaya indir. Harika özetledin. Peki şeytanın avukatlığını yapayım biraz. Yap bakalım. Eğer formül bu kadar netse... Ee, neden etrafımız böyle hayalleri kırılmış insanlarla dolu? Neden herkesin hayali gerçeğe dönüşmüyor? Hah işte burası çok önemli. Yani eğer şu an bizi dinleyen kişinin kafasında diyelim ki 5 yıldır harika bir girişimcilik fikri var. Ve hala sadece telefonunun o notlar uygulamasında duruyor. Sorun nerede? Neden herkes bu köprüyü geçemiyor? Bu soru bizi meselenin biyolojik ve hukuki filtresine getiriyor aslında. Filtre mi var bir de? Tabi. Çünkü herkes bu donanıma aynı oranda sahip değil. Metin burada önce o klasik İslam hukukuna yani fıkıha başvuruyor. Ne diyor fıkıh bu konuda? Çok meşhur bir hadis vardır fıkıhta temel alınan. Kalem üç kişiden kaldırılmıştır der. Hımm evet biliyorum bunu. Yani kimler eylemlerinden hukuki veya dini olarak sorumlu tutulmaz? Uyuyanlar uyanıncaya kadar, çocuklar ergenliğe ulaşıncaya kadar ve aklını yitirmiş olanlar yani mecnunlar şifa buluncaya kadar. Bunu hepimiz duymuşuzdur, evet. Sorumlu değillerdir çünkü ne yaptıklarının tam olarak farkında değillerdir. Ama e, bunun hayalleri gerçekleştirmekle, yani sünnetullahla tam olarak ne ilgisi var? Fıkhın bu kişileri sorumlu tutmamasının altındaki o ontolojik sebep nedir biliyor musun? Nedir? Eda ehliyeti dediğimiz o kapasite eksikliğidir. Fıkıhta rüşt ve temiz kavramları vardır. Rüşt ve temiz. Evet, yani bir eylemin sonuçlarını öngörebilme... Neden sonuç ilişkisi kurabilme ve bir hedefe ulaşmak için doğru araçları, o doğru esbabı seçebilme olgunluğu. Hı hı. Uyuyan çocuk ve aklını yitirmiş olan kişi işte bu yetiden, bu nedensellik algısından yoksuldur. Ve işte metnin beni o en çok çarpan yeri de tam burasıydı. Bu asırlık fakih kuralı alıp doğrudan günümüz modern nörobilimine bağlıyor ya. Biyolojik sünnetullah. Evet, biyolojik sünnetullah. Beynimizin içindeki o donanım savaşından bahsediyor. Aynen öyle. Beynin o fiziksel mimarisi aslında rüşt ve temiz dediğimiz şeyin fiziksel haritası. Nasıl yani? Beynimizde iki temel merkez sürekli bir etkileşim halinde. Bir yanda amigdala var. Duyguların merkezi. Evet. Duygu, korku, heyecan ve o sınırsız hayallerin motoru. Diğer yanda ise beynin tam o ön kısmında yer alan prefrontal korteks var. Hani şu Kur'an'da nasiye olarak yani alım bölgesi olarak özellikle vurgulanan yer değil mi? Daha kendisi. Prefrontal korteks bizim o karar verme, plan yapma, dürtüleri kontrol etme ve en önemlisi de neden-sonuç ilişkisi kurma merkezimizdir. Yani rüş dediğimiz şey biyolojik olarak prefrontal kortekse mi denk geliyor? Neurobiyolojinin bize söylediği şey tam olarak bu. Prefrontal korteks senin o buluttan alemi misalden çektiğin soyut veriyi dünya birinin o katı mantıksal zincirine sünnetullaha oturtan yazılımdır aslında. Dur bir dakika. Burada durmak zorundayım. Neden? Çünkü dinleyicimizin de aklına şu an muhtemelen aynı soru takılmıştır. Yani şimdi biz çocukların o muazzam böyle uçsuz bucaksız bulutların üzerinde uçan o sınır tanımayan hayal güçlerinin e, aslında tamamen işe yaramaz olduğunu mu söylüyoruz? Hayır hayır. Ya bu kulağı biraz acımasız hatta fazla mekanik gelmiyor mu? O çocukluğun sihrini öldürmüyor muyuz böyle deyince? Kesinlikle böyle bir şey söylemiyoruz. Çocukların hayal gücü işe yaramaz falan değildir. E nasıldır? Tam tersine... Alemi miselle bağları biz yetişkinlerden çok daha güçlü ve saftır onların. Buluttan tabiri caizse saniyede terabaytlarca veri çekerler. Çok daha net vizyonlar görüyorlar yani. Evet. Sorun indirdikleri verinin kalitesinde falan değil, o veriyi işleyecek işlemcinin henüz hazır olmamasındadır. İşlemci derken? Prefrontal korteksi mi kastediyorsun? Aynen öyle. İnsan beyninde o prefrontal korteks, 20'li yaşların ortalarına kadar fiziksel gelişimini sürdürür. Aha baya geç aslında. Tabii. Sosyolog Peter Berger'in o gerçekliğin inşası teorisinde dışsallaştırma dediği bir aşama vardır. Dışsallaştırma nasıl bir şey o? Bir fikri alıp senin dışındaki insanların da görebileceği, dokunabileceği böyle mantıklı bir fiziksel sisteme dökmek demek. Hmm. İşte çocuklar bunu yapamaz. O devasa hayali fiziksel bir binaya veya kalıcı bir kurala çevirecek sünnetullah mühendisliğinden yani o nedensellik yetisinden henüz yoksundurlar. Harika bir araba tasarlarlar kağıt üzerinde. Ama o arabanın motorunun sürtünme kat sayısını hesaplayamazlar. Ah, şimdi taşlar yerine oturdu işte. Yani çocuklar o devasa dosyayı... Buluttan indiriyorlar ama e, o dosyayı açıp çalıştıracak program yani o Rasyonel Sünnetullah yazılımı henüz beyinlerine tam yüklenmemiş. Çok doğru bir benzetme ve işin daha trajik tarafı Metnin bahsettiği o Mecnun örneğidir aslında. Şizofreni gibi hastalıklardan bahsediyoruz değil mi? Evet şizofreni veya ileri derece psikoz hastalarını düşün. Onlar da hayal kurar. Hem de nasıl? İnanılmaz zengin vizyonlar görürler ama prefrontal kortekslerindeki o lezyonlar veya aşırı dopamin dengesizlikleri nedeniyle bu ingeleri rasyonel bir nedenselliğe dökemezler. İbni Arabi'nin bunu tanımlamak için kullandığı o harika kelimeyi hatırlıyorum Metin'den. Tevehüm. Evet, tavahum yani. Tevehüm yani böyle kontrolden çıkmış gerçekliğe tutunamayan bir fantazi yaşıyorlar sadece. Aynen öyle. Gerçekliği inşa edemiyorlar çünkü o esbab köprüsü, o nedensellik zinciri yıkık onlar da. Sünnetullah filtresine takılıp kalıyorlar resmen. Ne kadar acı aslında. Öyle. Temiz yeteneğine yani o doğruyu yanlıştan, fiziki olanı olmayandan ayırma yetisini kaybeden bir zihin en nedensellik zincirini kuramaz. Doğal olarak? Dolayısıyla ürettiği hayal de nesnelleşemez. Yani dünya bire inemez. Sadece kendi zihninde yankılanan bir gürültüye dönüşür. Peki. Ee, biyolojiden bahsettik, hukuki engellerden bahsettik, çocuklardan ve o hastalıklardan falan bahsettik. Artık madalyonun diğer yüzüne, o işin zirvesine çıkalım diyorum ben. Çıkalım. Bu rüşt kapasitesini, o prefrontal korteksi mükemmel kullanan bu nedensellik köprüsünü kusursuz kuran e, kamil olgun bir zihin neler yapabilir? Hayali gerçeğe dönüştürmenin zirvesi nedir sence? Makale bunun için tarihin tam kalbinden hepimizin çok iyi bildiği ama bu gözle e, hiç bakmadığı devasa bir kanıt sunuyor. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi, evet. O bölümü okurken gerçekten sandalyemde dikleştim biliyor musun? Neden? Çünkü Fatih'in zihnindeki o İstanbul'u fethetme hayali ya da o 3. Roma vizyonu e, sadece dünya 3'te takılıp kalmış böyle bulutta asılı bir değil değildi. Kesinlikle değildi. Fatih'i tarihteki o sıradan hayalperestlerden ayıran şey, o ilahi vizyonu şehadet alemine yani şu anki fiziksel gerçekliğimize indirmek için sünnetullahın yasalarını ne kadar kusursuz bir şekilde işlettiydi. Bak bu sünnetullahı işletme meselesi çok kritik burada. Çok. Çünkü bin yıllık o yıkılamaz efsanevi Teodosius surlarının önüne geçip çadırında oturmadı Fatih. Sadece dua edip beklemedi. Evet yani sadece mistik dualar ederek, e, gökten bir şimşek çakıp surları yıkmasını beklemedi ki Fatih bildiğin termodinamik ve kinetik nedenselliği kullandı. Tabii canım Macar Usta Orban'a. Evet Macar Usta Orban'a o güne kadar görülmemiş devasa şahi toplarını döktürdü. Kafasındaki o soyut vizyonu barutun ve bronzun fiziksel esbabına tahvil etti resmen. Üstelik sadece fiziksel değil. Ne yaptı başka? Dehasıyla yepyeni bir lojistik nedensellik de yarattı. Gemileri karadan yürütmesi olayı. Hah. Halice gerilmiş o devasa zincire düşün. O zincir dönemin sünnetullahına göre ee, aşılamaz fiziksel bir engeldi. Gemiler oradan geçemezdi nokta. Eski kurallar işe yaramayınca ne yaptı peki? Gemileri karadan yağlı kazıklar üzerinden yürüttü. Yeni bir kural, yeni bir illiyet icat etti adam. Tam olarak bu işte. Yazarın şu cümlesi o kadar net ki... Aslında o temiz gücünden yoksun bir hayalperest değil, rüşt sahibi kamil bir kasip idi. Yani eylemi o fiziksel dünyanın kurallarıyla yoğurup kazanan kişiydi. Kendi tahayyülünü fiziksel evrenin kurallarıyla test etti ve o kurallara diz çöktürdü resmen. Çok iyi bir özet oldu. Tıpkı peygamberler gibi. Düşünsene peygamber kıssalarını okunken... Ee, ...hep böyle mucizelerden falan bahsederiz. Evet, genelde odak o olur. Hz. Musa'nın denizi yarması... İlahi bir mucizedir evet ama o denizin yarılması için bile Hz. Musa'nın elindeki o asayı fiziksel olarak denize vurması zorunludur. Çok güzel bir nokta. Evrenin yaratıcısı bile kendi yarattığı sünnetullahın eylem şartına yani o kesb kuralına uyulmasını istiyor. Aynen öyle. Buluttaki veri oraya ilahi bir şekilde yerleştirilmiş olsa bile senin fiziksel olarak o download butonuna tıklaman, o asayı vurman gerektiyor illa ki. Harika bir sentez oldu bu. İlahi vizyon veya o saf ilham ancak fiziksel bir nedensellikle böyle alteriyle buluştuğunda kalıcı bir mucizeye, bir icada veya koca bir medeniyete dönüşür. Aksi taktilde? Aksi takdirde demin konuştuğumuz gibi sadece bir tevehhüm olarak kalır zihinde. Peki, gelelim o en can alıcı soruya şimdi. Son 20 dakikadır alemi misalden girdik, Karl Popper'dan çıktık, beynimizin o ön lobundaki savaşları konuşup İstanbul surlarına kadar geldik epey de yol aldık. Bayağı bir gezdik, evet. Bizi şu an dinleyen kişi, e pazartesi sabahı kahvesini yudumlayıp işe veya okula giderken e, tüm bu devasa bilgilerle ne yapacak? Haklı bir soru. Bu bilgiyi... Kendi hayatının sünnetullah'ına nasıl indirecek Sence makalenin sonuç kısmı bunu e, Sünnetullah okur yazarlığı diyebileceğimiz bir kavramla çok güzel özetliyor aslında. Sünnetullah okur yazarlığı biraz açalım bunu. İslam'ın temel gayelerinden olan o makasi düş şeeri ya da aklın korunması yani hıfsı akıl diye bir ilke vardır hı hı, duyuyorum bunu Bu sadece delirmemek veya zihinsel olarak hastalanmamak falan değildir. Aklın korunması, Evreni fiziksel ve sosyolojik gerçekliğiyle bağ kuracak o prefrontal donanımın, o rasyonel algının korunmasıdır aslında. İlginç. Yazar burada günümüz dünyasındaki o fatalist yani böyle kaderci ve tembel zihniyeti çok sert bir şekilde eleştiriyor. Yani ben iyi bir insanım, kalbim temiz, e, sadece dua edeyim de evren bana istediklerimi göndersin anlayışının e, aslında ne kadar tehlikeli olduğunu falan mı söylüyor? Kesinlikle onu söylüyor evet. The secret falan tarzı şeyler. Hah, tam olarak o. Sadece dua etmek veya e, iyi niyetli tasavvurlara sahip olmak, fizik, kimya, veri bilimi mühendislik veya sosyoloji gibi o sünnetullah kanunlarında uzmanlaşmadan, o kuralları hatmetmeden tek başına hiçbir işe yaramaz. Kuralları bilmek zorundasın. Tabii canım. Dünyayı sadece hayal kurarak değiştiremezsiniz. Hayal etmek buluttan o dosyayı seçmektir ve işin inanın sadece başlangıcıdır. Asıl iş sonra başlıyor. Esbab dairesinde yani o neden sonuç dünyasında uykusuz kalarak ter dökerek çalışmak ise o hayale o projeye vücut vermektir asıl. Yani özetle bulutun şifresini bilmek yetmez kodlamayı da bileceksin. Aynen öyle. Sünnetullah yazarı olacaksın. Bu muazzam analiz, bu harika sentez için sana çok teşekkür ederim. Gerçekten bir fikrin peşinden gitmenin ne demek olduğunu sadece motive edici sözlerle değil, evrenin fiziğiyle ve beynimin kimyasıyla da açıklamış oldum. Ben teşekkür ederim. Bu köprünün nasıl kurulduğunu seninle konuşmak benim için de gerçekten ufuk açıcıydı. Ve sevgili dinleyicimiz her zaman olduğu gibi veda etmeden önce e, seni kendi zihninle ve kendi hayatınla baş başa bırakacak o son provokatif düşünceyi paylaşmak istiyorum. Hı hı. Zahiri fıkıh yani fiziksel kurallar ile batını hikmet yani o saf ilham ve hayal dünyası arasındaki o kusursuz dengeyi bir düşün. Çok önemli bir denge bu. Belki de modern çağ. Hepimizin yaşadığı bu teknoloji çağının en büyük trajedisi şudur biliyor musun? Bizler insanlık olarak sünnetullahı aslında kusursuzca çözdük. Kesinlikle. Dünya birinin fiziksel teknolojilerine, o algoritmalarına, mühendisliğine hakimiz. Muazzam asma köprülerimiz var, esaniyede trilyonlarca işlem yapan süper bilgisayarlarımız var. Donanım çok iyi. Donanım mükemmel ancak... Alemi misal ile yani o dünya üçle ile bağımızı sanki tamamen kaybettik. O saf ilham ve ahlak kütüphanesinin şifresini unuttuk resmen. Yüzeyde kaldık yani. Aynen öyle. Bugün elimizde veriyi indirecek dünyanın o en hızlı fiber optik altyapısı var. Donanımımız esbabımız tam ama o devasa hızdaki kablolardan indirecek... Dünyayı daha iyi bir yer yapacak yüce bir tahayyülümüz hani böyle asil bir hayalimiz kaldı mı? Çok yerinde bir soru. Yoksa sabahtan akşama kadar sadece e, algoritmaların bize sunduğu o boş verileri mi indirip işliyoruz zihnimizde? Biz sadece kod yazan itaatkar makineler miyiz? Yoksa alemi misalden indirdiği vizyonla yeni bir evren kuracak olan o rüşt sahibi kasibler miyiz? Düşünmeye değer gerçekten. Bunu bir düşün, bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Merakla kal.